Merhaba, 3. Köprü bağlantı yollarının yeşil alanlarda yarattığı tahribat Anadolu yakasında da devam ediyor. 3. Köprü kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu ile Tem arasında yapılan ekspres yol, Ümraniye'nin mesire alanı olan Deve Geçidinden geçiyor. Deve Geçidinde binlerce metrekarelik orman yok edilerek başlayan inşaat hızla sürüyor. 3. Köprü projesi kapsamında Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu ile Tem arasında iki ekspres bağlantı yolu planlanıyor. Express bağlantı yolunun ilki Kurtköy geçtikten sonra Sultanbeyli yakınlarında yapılıyor. İkinci express bağlantı yolu ise Ümraniye Cezaevinden başlayıp tamamı ormanlık alan olan Alemdağ, Taşdelen ve Çekmeköy üzerinden geçiyor. Express yol için aylardır mesire yeri, deve geçidindeki ağaçlar kesilip yeşil doku kazınarak yollar açıldı. Binlerce metrekarelik yeşil doku katledilerek oluşturulan alanda şimdi iş makineleri inşaat yapıyor. Bir havaalanı haberi de Fransa'dan. Fransa'nın Nantes kenti yakınlarında tarım arazileri üzerine yapılmak istenen yeni havalimanı projesine karşı on binler sokaklara döküldü. Eylemcilere yönelik polis müdahalesi sonrasında çatışmalar yaşandı. Reuters'ın haberine göre sivil toplum örgütleri, sendikalar ve çevrecilerin çağrısıyla bir araya gelen yaklaşık 20 bin kişi 22 Şubat'ta yeni havalimanı projesine karşı sokaklara çıktı. Eylemcilere polis aşırı müdahalede bulundu. Nantes'te başta çiftçiler olmak üzere bölge halkı yapılacak yeni havalimanının inşaatının verimli tarım arazilerine zarar vereceğini ve ekolojik dengeyi bozacağını düşünüyor. Şehirdeki eski havalimanının yıkılarak verimli tarım arazilerinin bulunduğu Loire Atlantik bölgesinde Notre-Dame-de-Lande isimli yeni bir havalimanı yapılması ve bu proje için 2000 hektardan fazla tarım alanı ve ormanlık alanın yok edileceği belirtti. Fransa İçişleri Bakanı Manuel Valls, eylemin organizatörlerini kontrolsüzlükle suçladı. Eylemcilerin şehir gerillasına dönüşmesinden pişmanlık duyduğunu belirtti. Yeni havalimanı projesinin binlerce hektarlık verimli tarım arazisi ve ormanlık alanı yok etmekle kalmadığı, ayrıca 580 milyon avroya mal olmasının da tepki çektiği ifade edildi. Anlaşılan Fransa da Türkiye'ye benziyor ama en azından orada Sokağa çıkan eylemciler dinleniyor ve buna göre kanunlar ve yapılacaklar ve yatırımlar değişebiliyor. Danıştay, bakanlığın verdiği HES iznini durdurdu. Çevre ve Şircilik Bakanlığı, Antalya için planlanan hızlı tren güzergahının ve kent merkezini ağır tonajlı taşıtlardan kurtaracak batı çevre yolunun tam üstüne HES için noktasal izin verdi. Antalya'nın Kepez ilçesi sınırları içinde yapılacak Duraliler Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali için yatırımcı firma, Ay Elektrik, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin imar planı onayı için başvurdu. Fakat Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 7 Haziran 2010'da reddedildi. Buna rağmen yatırımcı firma tarafından hazırlanan 1000 ve 5000 ölçekli imar planları, imar planını onaylama yetkisi bulunan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na götürüldü bu sefer. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı da 2 Ağustos 2011'de imar planını onayladı. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine Danıştay'da dava açtı. Danıştay'ın 6. dairesi oluşturduğu bilirkişi heyeti Antalya'nın içme suyunu büyük oranda Duraliler yeraltı su kaynağından sağladığını, gerek planlanan HES yapısının inşaatı sırasında gerek de sonrasında yüzeye bırakılacak inşaat malzemeleriyle muhtemelen kimyasalların şehir içme suyunu kirletebileceğine dikkat çekti. Planlanan HES yapısına 300-400 metre uzaklıkta, 5 civarında etkin olarak işletilmekte olan yeraltı suyu kuyusunun bulunduğuna da işaret edildi. HES'in dere üzerindeki 3000 metrelik bölümünün doğal hayatı tehlikeye düşürdüğü belirtildi. Bununla birlikte Duraliler HES'in Kepez HES bağlantılı olmasının dünyaca ünlü Düden Şelalesi'ne gidecek suyu da azaltacağını belirten bilirkişi heyeti, Duraliler HES'in üreticiye elektrikten çok daha fazla zarara yol açacağını kaydetti. Bunun üzerine Danıştay 6. Dairesi bilirkişi raporu doğrultusunda planların yürütmesini durdurdu. Sapanca Gölü'nde suların aşırı çekilmesi ve gölü besleyen akarsulardaki azot fosfor gibi besleyici maddelerin aşırı artması nedeniyle göldeki oksijen miktarının azaldığı ve müdahale edilmezse Sapanca Gölü'nde canlı yaşamın tükeneceği belirtiliyor. Serkan Ocağan radikalde yer alan haberine göre İzmit ve Sakarya bölgesinin en önemli su kaynağı Sapanca Gölü'nde kuraklığın etkisini tespit etmek amacıyla Dünya serbest dalış şampiyonu Şayka Ercümen'in de katıldığı bir dalış yapıldı. Tahsin Ceylan'ın su altı fotoğraflarını Kocaeli Üniversitesi'nden Doğa Bilimci Profesör Doktor Alaaddin Bolat değerlendirdi. Profesör Bolat incelediği fotoğraflara göre gölde kuraklığın en tehlikeli etkilerinden ötrofikasyonun başladığını açıkladı. Sucul ortam azot, fosfor gibi besleyici elementler tarafından aşırı yüklenmiş. Sudaki oksijen tükeniyor dedi kendisi. Dünya şampiyonu Şayka Ercümen de suyun kendi hayatında Çok önemli olduğunu belirterek benim için su her şey demek. Hayatımızdaki en önemli element suyun hızla yok olduğunu görmek beni çok üzüyor. Fakat farkında olma aşamasını çoktan geçmiş olmamız gerekiyor. Gelecekte susuz kalmamak için bir an önce harekete geçmeliyiz dedi Şayka Ercümen. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.